يا أ ي ه ا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس و ا ح د ة وخلق منها زوجها وبث لهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا ويغفر بنوبكم عليكم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم به سديدا إن おなたは知っているの a うもありがとうございました。 Hüseyin Hoca'nın rahatsızlığından dolayı kardeşler bugün ders bana kaldı. Ben de inşallah geçen ders işlediğimiz hadisleri şöyle bir tekrar gözden geçirmek ve bir hadiste benim şerh ederken yaptığım bir hatayı da düzeltmek adına inşallah bir tekrar etmek istiyorum. Geçenki dersimizde Edeb-ül Müffet kitabının İmam Bukhar Rahimi olan Ahlak Hadisleri kitabının 21 ila 28. hadislerini işlemiştik. Evet kitabı olan fazla kişi yok çünkü bugün Cuma olmadığı için. Evet okuyacağım mı? 21 numara hadisi oku bakalım. Ebu Hüreyre'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle... <gülüyor> Yazıklar olsun. Ona yazıklar olsun. Ona yazıklar olsun. Yazıklar olsun ona. Ashab ve Allah'ın elçisi kime yazıklar olsun dediler. Hazreti Peygamber anne babasına veya bunlardan birine yaşlanık dönemlerinde ulaşıp da cehenneme giren kimse yazıklar olsun dediler. Evet. Kardeşler Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ki buradaki kitapta yazıklar olsun şeklinde tercüme edilen kısım Raqime enfuhu, raqime enfuhu, raqime enfuhu. Bir yerde böyle tercüme edileceği gibi、e, burnu yerde sürtünsün, burnu yerde sürtünsün, burnu yerde sürtünsün buyuruyor Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem üç kere. Biliyorsunuz Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in、e, ahlakından bir tanesi de karşıdaki dinleyen kimse menzui çok güzel anlayabilsin için. Çünkü insanların、e, Konuyu alıştıları farklıdır kardeşler, anlayışları farklıdır. Kimisi bir dinlemede, bir okumada anlayacağı gibi, kimisi iki defada, kimisi de ne yapabilir, üç defada anlayabilir ki üç defa tekrar edildiği zaman, yani anlaması çok kif az olan insanların bile anlaması ne yapar, çok daha kolay, çok daha güzel olur.、Ki、burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çok dikkat edilmesi gereken Ve dikkati celbedici burnun yerde sürtüsün veya ona yazıklar olsun ibaresiyle üç kere tekrar ediyor. Bu aynı zamanda nedir? Bunu duyan kimsenin hemen ne yapar? Kulak kabartır. Acaba neden Allah ﷻ sülü böyle diyor Ar-ı İsrâatu Vesselam? Ve yalan söylemesi mümkün olmayan bir nebi bir peygamber ne yapıyor? Bu çözülen sözleri hem de üç üstüne basa basa üç kere tekrar ediyor.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 Veya her ikisinden biri yanında yaşlanır da cennete ve cehenneme girene yazıklar olsun burnu yerde sürtürsün diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu Müslim'de gelen bir rivayet ve yine Müslim'de 2551 numaralı rivayette geldiğine göre yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her ikisi anne ve babası veya anne ve babasından biri annesi veya babası diyor. yanında yaşlanır da cennete giremeyene yazıklar olsun buyuruyor Aleyhisselam. Birinci rivayette cehenneme girene ikinci rivayette ise cennete giremeyene ikisi de aynı manada ve bu manada Allah Resulü Aleyhisselam işte bu sebepten dolayı demek ki kardeşlerim anne babaya iyilik yapmak onların yaşlılıktayken özellikle de yaşlılık döneminde Aciz oldukları, yardıma muhtaç oldukları, işte bedenlerinin tamamen zayıfladıkları öyle bir anda nasıl ki küçükken bize baktıkları gibi yaşlı iken de anne babasına her ikisine veya ikisinden birine bakmayan ve bu sebepten dolayı cehenneme girip cennete giremeyenlere yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun. Ya da burnu yerde sürtülsün. Burnu yerde sürtülsün, burnu yerde sürtülsün buyuruyor Allah Resulu Aleyhissalatu Vesselam. Evet, 22 numaralı rivayet zayıf olduğunu söyledik kardeşlerim. Bunu da bu şekilde not aldınız inşallah. Evet, 23 numaralı rivayet. Evet yaşar. İbn Abbas Rabbul Aminun,、e, ana babaya iyi davranın. İkisinden biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa artık onlara of、oh、yüle deme. ve onlara azarlama. Ama onlara hoş söz, hoş söz söyler. Ve onlara alçak demedir, kanatlarını ger. Çevir Abdülmut. Küçük kendinden yetişikleri gibi sen de onlara merhamet et. Ekte、evet, o. İsrâ 23'tür müdür? İsrâ Suresindeki bu ayetlere Ferad Suresindeki ayetlerin açıklık getirdiği beri düşünüldü. Evet. Cehennemin、e, halkı oldukları açıkça belli olduktan sonra arkada ile ol, olsalar Allah'a ortak koştukları için、e, onlar hakkında Allah'tan bağışlanma dilemek peygambere ve müminlere yatkın değildir. <gülüyor> Kardeşlerim İbnu Abbas, <gülüyor> radıyallahu anhum'a İsrân suresi 23 ve 24. ayeti kelimesi ile daha sonra Tâbiyye suresi 113. ayeti kelimesinin Onu bir noktada neskettiğini haber veriyor. Rabbil Allahum anhuma. Kardeşlerim, İsrâh suresi 23 ve 24. Ayeti kelimesinde Allah Azze ve Celle eğer anne ve baban veya ondan her ikisinden biri yanında yaşlanırsa sakın onlara of bile, of bile ne yapma deme. Kardeşler, bu kelime insanın sıkıldığı zaman veya hoşuna gitmediği bir şey yaparken söylediği bir sözdür. O fiyili, o ameli işler yapar, fakat gene de oflayarak, puflayarak ne yapar? O emri yerine getirmeye çalışır veya yerine getirir. İşte Allah Azze ve Celle eğer anne ve baba veya her ikisi veya her ikisinden biri yanında yaşlanır ve onların hizmetlerinde bulunursan sakın sıkılarak, oflayarak, puflayarak onların bakımında bulunma diyor. Yani onlara bak ama ne yap? Gönül rızasıyla içinden gelerek samimi bir şekilde onların hizmetinde bulun ve ne yap? Onlar için de dua et. Ya Rabbi o ikisine merhamet et, onları bağışla. Tıpkı o ikisinin beni küçükken merhamet edip bağışladıkları gibi. Kardeşlerim, Tevbe suresi 113. ayeti kerime bu ayeti neskediyor. Yani nasıl neskediyor? Şimdi bu ayet-i kerimede, birinci ayet-i kerimede yani İsrail 23 ve 24. ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle anne ve babanın yani bakımında bulunan anne ve babaya ne yap kafir de olsa, müşrik de olsa bak. Ama ne yapıyor? Onlar için Allah'ım onları bağışla. İşte orada Allah Azze ve Celle kafir ve müşrik ne yapmıyor? Ayırt etmiyor. Yani birinci ayeti göre, İsrail 23-24'e göre Allah Azze ve Celle kafir ve müşrik ne yapmıyor? Ayırt etmiyor. Anne baba kafir dolsa ne yapın? Onlar için bağışlanma dileyin emri var. Ama Tövbe suresi 113. ayeti kelimesinde ne yapıyor Allah Azze ve Celle? Eğer diyor müşrik oluplarda veya cehennem halkından oldukları kesin olarak belli olan kimselere sakın yani bir ne bir nebinin ne de iman edenlerin o kimseler için yani yakın akrabalar dolsa anne baba dolsa bağışlanma dilemeleri ne yapmaz? Yakışı kalmaz, uygun olmaz ayetini indirerek orada anne ve、e, müskafir olarak kesin belli oldukları anne ve baba bile olsa ne yapamazsınız? Allah'tan bağışlanma, dileyemezsiniz. Bu şekilde de İbn-i Abbas、e, radıyallahu anhuma bu ayeti bu şekilde açıklamıştır kardeşlerim. Evet, devam edelim. 24 numaralı rivayetimiz. Müşrik, evet. müşrik olan ana babaya iyilik etmek. Sal İbnü Ebü Wakas'tan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Evet. Benim hakkımda Allahü Teala'nın kitabında dört ayet nahl oldu. Annem ben Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den ayrılmadıkça yemeğe içmemeye yememeye içmemeye yemin etmişti. Evet. Bunun üzerine Allah şu ayeti imin ediyor. Eğer ana, baban hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa, bu takdirde kendilerine it itaat etme. Bununla beraber bu dünyada onlarla iyi geçin. Bana yönelen kimsenin yoluna uyur. Sonunda dönüşünüz banadır. Sonra yaptıklarınızı size bildireceğim. Evet. Lokman 15. İkincisine gelince, ben daniymetlerin içinden hoşuma giden bir kılıç almıştım. <gülüyor> Ey Allah'ın Resulü, bunu bana hivhe et dedim. Sana daniymet mallarından soruyorlar. Enfak bir ayeti bildi. Üçüncüsünde ben hastalanmıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana geldi. Ey Allah'ın Resulü. Ben malımı paylaştırmak istiyoruz. Yarısını vasiyet edeyim mi dedim. Peygamber hayır dedi. Ben üçte birini diye sordum. Hazreti Peygamber sustu. Bundan sonra üçte bir vasiyet caiz oldu. Dördüncüsü ise ensardan bir topluluk ile şarap içmiştir. Bunlardan, bunlardan bir adam devenin çene kemiği ile burnuma vurdu. Bunun üzerine ben de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gittim. Bunun üzerine Allah şarabı haram kılan ayeti İngiliz'de. Evet kardeşler şarabın içkinin alkolü içeceğin haram kıldığına dair son ayet maide 90'da Allah azze ve celle içkinin, kumarın, dikili taşların, fal oklarının şeytan işi birer pislik olduğunu orada belli ediyor. Kardeşlerim Sa'di ibn-i Ebi Vakkas radıyallahu anhu burada kendi faziletinden üstünlüğünden haber veriyor ve bir insan eğer kendini beğenmeden emin olursa bazı faziletlerinden bahsetmesinde herhangi bir sıkıntı herhangi bir e, problem e, yoktur ki birincisinde kardeşler Sa'di ibn-i Ebi Vakkas radıyallahu anhu Müslüman olunca annesi onun dinden dönüp Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi inkar ederek küfe tekrar şirke dönmesi için ölüm orucuna başlamış fakat Allah Allah Azze ve Celle onun hakkında Lokma suresi 15. ayeti keremesini indirmiştir. Eğer anne ve baban sana Allah Allah'a şirk koşmanı emrederlerse ne yapma? Onların sözünü dinlenin. Fakat onlara iyilik ne yapabilirsin? Yapabilirsin. İkincisi ise enfal bir ayetini yes'elûneke annin elfal sana enfalden yani ganimet mallarından soruyorlar ayeti. Kardeşlerim üçüncü ve geçen hafta Allah razı olsun Abdülhamid kardeşin uyarısıyla hata yaptığım bir、e, anlayış hatasını düzeltmek istiyorum. Burada Saad İbni Ebi Vakkas radıyallahu anh Ee, hastalandığı zaman Allah Resulü Selam ziyaretine geldiğinde diyor ki ey Allah'ın Resulü malımın yarısını vasiyet edeyim mi? Hayır diyor. Üçte birini susuyor. Üçte biri caiz olur. Kardeşlerim burada vasiyet ile mirasın arasını ayırt etmek gerekiyor. Burada vasiyet denildiği zaman şu anlaşılır kardeşlerim. Ölecek bir kimse vasiyet yazar. Bu ne demektir? Der ki mesela işte ben öldüğüm zaman cenazemi falanca kıldırsın veya cenazemi falanca kimse yıkasın veya işte malumun şu kadarını işte şu kuran kursuna şu camiye veya şu derneye veya da şu şahısla bağışlıyorum demesidir ve miras dediğimiz zaman ise bundan tamamen ayrı bir şeydir ki mirasa hakkı olan kimseler ne yaparlar? o konuda hak sahibidirler ki Allah Azze ve Celle Nisan Suresi 7-11-13'te bunu ne yapmıştır? Kimlerin miras hakkı olduğunu açıkça belirtmiştir. Yani miras ayrı bir şeydir, vasiyet ise ayrı bir şeydir. Hadiste geldiği kadarıyla kardeşlerim、e, Sa'd ibn-i Ebi Vakkas malının yarısının vasiyeti değil mi? Yani bu ne demektir? Yarısını dilediği şekilde işte fakire fukaraya veya neyi istiyorsa kendi kullanacak. Diğer yarısını ise ne yapacak? Mirasçılara alacak. Allah Resulü hayır diyor olmaz. Bunun üzerine üçte bir diyor. Yani bu ne demektir? Üçte birini vasiyet edecek. Yani işte birini işte falanca fakire, filanca fakire veya derneğe veya işte Kur'an kursuna şuna burun verin diye kendisi söyleyecek. Diğer üçte ikisini ne yapacak? Mirasçıları paylaşacak. Durum budur kardeşlerim. Yalnız geçen derste bizim hatamız şu oldu. Bu Biz üçte birinin miras olarak bırakılacağını, üçte ikisinin ise vasiyet yani istediği şekilde fakire fukaraya verileceğini söylemiştik. Durum ise tam zıttı arkadaşlar. Asıl anlaşılması gereken işte malın üçte birini isterse sadaka olarak dağıtabilir, vasiyet olarak bırakabilir. Üçte ikisini ise ne yapar? Miras. Mirasçıları paylaşır.、Hı. Ve başka rivayette Allah Resulü Aleyhisselam üçte bir de çoktur diyor. Yani bu da ne demektir? Dilerse dörtte birini ne yapar? Vasiyet eder. Yani işte falan fukaraya falan fakire verin falan ihtiyaçlarını verin ama dörtte üç malını ne yapar? Mirasçılar paylaşır. Ki başka rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam senin diyor akrabalarını veya çocuklarını başkalarını en açık bir şekilde dilencilik yapmaktansa zengin bırakman daha hayırlıdır diyor. Anlaşıldı mı kardeşler? Yanlış anlaşmayı bu şekilde de inşallah düzeltmiş olalım. Yani mira,、e, malını bırakacak bir kimse dilersе üçte bir malını ne yapabilir?、E, öldükten sonra、e, tasattık edebilir veya in, infak edebilir. Ama üçte iki malını mecbur ne yapmak zorunda mirasçılarına bırakmak zorunda ki onların da o mal üzerinde neyi vardır hakkı vardır. Allah Resulü çoktur diyor ki sahabeden Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın da kimisi malının dörtte birini, kimi de malının beşte birini vasiyet etmiş. Geri kalan işte dörtte bir veya üçte bir veya dörtte bir malı da mirasçılar tarafından ne yapılmıştır? Paylaşılmıştır. İnşallah bu yanlış anlaşılmayı da düzeltmiş olalım inşallah. Evet...、E... Ve yine dördüncü ayet Mayide 90 suret、e, ayetinin inme sebebi de yine Sa'di ibn-i Ebi Vakkas radiyallahu anh'ın bir olayına sebep olarak indirmiştir ki Allah azze ve celle burada kendisi daha henüz Allah azze ve celle içkiyi tamamen haram kılmadan önce ensar topluluğuyla içki içiyor ve oradan sofrada pişmiş bir şekilde bulunan devenin、e, kemiğiyle diğer arkadaşı tabi sarhoş olduktan sonra bunun burnunu vuruyor ve burnunu、e, yara yapıyor. Allah Resulü buna şikayeti geldiğinde Allah Azze ve Celle içkinin tamamen haram kılındığını ve onun şeytan pisliği olduğunu bilirten ayet-i kerimeyi indiriyor Allah Azze ve Celle. Evet.、E, 24 25. 25, 23, 24 Evet. 25 25 Bir dakika, anlatmadığımız bir şey var mı? Evet. Evet kardeşlerim. 25 numaralı Esnaabintu Ebubekir radıyallahu anhın hadisi. Kim okuyacağım? Ben okur. Ebubekir radıyallahu anhın kızı Esma radıyallahu anhın.、Evet. Peygamber salallahu aleyhi vesellemes zamanında müşrik olan annem, haddini vermeyi arzulayarak beni ziyarette geldi. Evet. Ben de Peygamber salallahu aleyhi vesellemes, ona ilik edeyim mi diye sordum. Hazreti Peygamber de evet buyordu. İbn Uyayy neştele demiştir. Bunun üzerine Aziz ve Celil olan Allah şu ayeti indirdi. Allah din hususunda sizinle savaşmamış, sizi yoltlarınızdan da çıkartmamış kimselere iyilik yapmanızı ve onlara adil davranmanızı yasaklamaz. Şüphesiz ki Allah adil olanları sever. Kardeşlerim, Ebu Bekir radıyallahu anhunun hanımı. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kızıyla birlikte hicret ettiği zaman Ebu Bekir radıyallahu anh'ın hanımı iman etmemiş müşrike bir kadın ve aynı şekilde kızının da Müslüman olması ve hicret etmesinden de hoşlaşmayan, tiksinen birisi ve İslam'ı sevmeyen birisi. Buna rağmen、e, Hudeybiye anlaşması ile Mekke'nin fethi arasında yani Müslümanlarla Allah Resulü selam ile Müşrikler arasında anlaşma olduğu bir zamanda kızını özleminden dolayı veya bir hacetinden dolayı Medine'ye ziyarete geliyor. Annesi müşrik bir kadın. Allah razı,、e, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın、e, kendi kızını Esma'yı ki biliyorsunuz Esma radıyallahu anh'ı aynı zamanda Zübeyir radıyallahu anh'ın hanımıdır. Gelince hemen Esma rabbiyallahman ha Allah Rassılide Aleyhisselam'a gelerek annem beni ziyarete geldi ona iyilikte bulunayım mı diyor. Bu nüzene Allah Ressülü Aleyhisselatü Vesselam evet ona iyilikte bulunuyor ve bunun üzerine Allah Hazirecine Muntahine suresi sekizinci ayeti kelimesini indiriyor. Allah diyor din konusunda sizinle savaşmamış ve sizi yurtlarınızdan çıkarmamış kimselere iyilikte bulunmanızı. yasaklamaz ayeti kerimisini indiriyor. Kardeşlerin burada sahabenin dolayısıyla esma radiyallahu anhının din konusunu dini hükümleri her şeyin önüne geçirdiğini görüyoruz. Yani burada ne olursa olsun din ne yapar her şeyden önce gelir. Yani din önceliktedir. Burada Özellikle anlaşılması gereken budur ki İmam Bukhari Rahimahullah'ın da konu başlığı olarak dediği gibi annesi müşrik bir kadın olduğu halde ne yapmıştır? Ona iyilikte bulunmasını Allah Resulü Selam emretmiştir.、Yani、buradan da anlaşılıyor ki bizim toplumumuzda biraz az gözükse de özellikle Avrupa toplumunda kardeşlerim bu çok gözüküyor. Mesela bu büyük bir aile. Fakat sadece o çocuk Müslüman olmuş. Allah hidayet etmiş. Ve böyle ben arkadaşları Medine'de otururken falan çok gördük.、E, ailede sadece o çocuk Müslüman. O Allah hidayet etmiş. Başka diğerler hepsi、e, müşrik, kafir, Hristiyan veya Yahudi veya müücüsü neyse、e, Allah hidayet etsin hepsini inşallah. Evet.、E, bir anne baba müşrik de olsa eğer、e, Size kötülük dininizle alakalı kötülük yapmadıkları müddetçe ve sizinle savaşmadıkları müddetçe ne yapmak gerekir? Onlara iyilik de bulunulması gerekir. Evet. Bir sonraki rivayet 26 numaralı rivayeti okuyalım. Abdullah bin Dinar imam Ömer'in şöyle dediğini işitmiştir. Ömer Rabbiallâhu an satılık olan ipek işlemeli bir elbise gördü de, ey Allah'ın Rasulü. Bu elbiseyi satın al, cuma günleri ve yabancı riyatlar sana geldiğinde onu giy dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu ancak afirette hiçbir nasibi olmayan kimse giyer buyurdu. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu elbiselerden getirirdi. O, o da bu elbiseyi Ömer'e gönderdi. Ömer, ben bu elbiseyi nasıl giyeyim? Daha önce bu elbisenin yasaklığı hakkında bir takım sözler söylemiştim deyince Nebi Sallallahu Aleyhi Vessellem, ben onu sana giymel için vermedim. Ya onu satarısın veya bu Müslüman olmayan birine veya bir kadına giydirirsin buyurdu. Bunun üzerine Ömer henüz Müslüman olmayan Mekke'deki kardeşine o elbiseyi gönderdi. Evet. Kardeşlerim burada da. Ee, anlaşılması gereken, istimdat、e, hükmü olarak çıkartılması gereken bazı、e, hükümler vardır. Bunlardan bir tanesi de nedir? Ee, bir Müslümanın, bir Müslümana ipek elbisenin haram olduğu. Yani tam,、e, tamamen ipek de olabilir, bir kısmı ipek de olabilir. Yani karışık dedikleri,、e, bir erkeğin Müslüman bir erkeğin Ee, i̇pek elbise giymesi haramdır ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu ahiretten yani cennetten nasibi olmayanlar yani cennete giremeyenler yani kafirler bunu giyer buyurarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslüman bir elkeğe、e, ipek elbisenin tamamen haram olduğunu görüyor. Söylenmiştir. Aynı şekilde altın da nedir kardeşlerim? Erkek için haramdır. Yani altın yüzük olsun, kolye olsun veya neyse biletklik olsun erkeğin takması nedir kardeşlerim? Haramdır. Ama Allah Rəsulü Aleyhisselam dinimiz kadına ipek elbisenin ve altını takmasının caiz olduğunu bildirmiştir. Bir rivayette Allah Rəsulü Aleyhisselam bir eline ipek, bir eline altın almış. Bu ikisi ümmetimin erkek olanlarına haramdır demiştir. Bu da nedir? Kadınlara helal olduğunu、e, göstermektedir. Ve yine hadisten anlaşıldığına göre kardeşlerim、e, bir Müslümanın、e, ipek elbise ne yapabilir? E, satabilir e, veya e, ne yapabilir? Kafirlere satabilir. ama mesela alimlerden bir tanesi eğer bir Müslümanın yiyeceğini biliyorsa onu satması nedir? Caiiz değildir demişlerdir ve yine eğer bir kimsə、e, üzüm gibi veya ne bileyim、e, şarap yapılacak bir meyveyi şarap yapılacağını bildiği bir kimseye de satması caiiz değildir demişlerdir kardeşlerim Allah Azze ve Celle、e, en iyisini bilendir ve yine Mescid-i Kâfesinde alışveriş yapacağının caiz olduğunu gösteren rivayetlerden bir tanesidir. Evet. <gülüyor> Diğer hadisi alalım inşallah bitirelim. 27 numaralı rivayet. Allahü Vümele Hamdülillah va Hamdun. Hazreti Peygamberin salallahu aleyhi sallam şöyle dediğini rivayet etmiştir. Adamın ana babasına sömesi büyük günahlardandır. Asap. Bir adam ana babasına nasıl söver? Dediler. Hazreti Peygamber, kişi bir adama kötü söz söyleyip ona söver, bunun üzerine bu adam da o kimsenin ana ve babasına söver büyük. 28'de alalım. Devam et. Ama bin Asın oğlu Abdullah'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir kimsenin kendi babasına sövülmesine sebep olması Allah katındaki büyük günahlardan sayılır. Evet, yine kardeşlerim Allah nasip ediyor Aleyhisselatü Vesselam ana babayla hakıyla alakalı önemli hususlardan bir tanesini bir ta bize bildiriyor ve bir kimsenin anne ve babasına sövmesinin büyük günahlardan olduğunu söylüyor. Asap şaşırıyor, yani bir kimsenin anne babasına söver mi, ona kötü söz söyler mi? Yani nedir? Kişilikli bir kimsenin, şahsiyet sahibi bir kimsenin bunu kabul etmesi nedir? Mümkün deyittir. Kişi anneme babasına asla sönmez, kötü söz söylemez. Bunun üzerine sahabe diyor ki, Ey Allahü Rasulü, yani bu nasıl? Mümkün mü? Yani bir insan anne ve babasına nasıl söyebilir, nasıl küfür edebilir? Bunun üzerine Allahü Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem hadisi açıklıyor ve diyor ki, bir adam söver, başka birisine söver, o da diyor tekrar ne yapar? onun anne ve babasına sövmesidir. Bu da nedir? Kişinin kendi anne ve babasına sövmesidir diyor. Demek ki kardeşlerim yani bizim dilimizde küfür etmek yani sövmek neymiş? Büyük günahlardandır. Yani birçoğumuzun belki de dikkat etmediği. Ve ikinci rivayette Abdullah İbn-i Amr İbn-i Asım radıyallahu anh'ın rivayette ise bir kimsenin diyor bir babasına sövülmesine sebep olması da nedir? Büyük günahlardandır. yani babasına yardım etmek veya ona yapılan bir zulmü güya gidermek adına ne yapabiliyor? Sövebiliyor. Bu da o karşı tarafın kendi babasına sövmesine sebep olduğundan dolayı bu da büyük günahlardandır. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Burada kardeşlerim yani insan ne yapacak? Ya hayır konuşacak ya da susacak. Ve yine tıpkı Sakın diyor onların ilahlarına ne yapmayın, onların dua ettikleri, ibadet ettikleri ilahlarına söyleyin. Onlar da diyor olur ki Allah Azze ve Celle'ye ne yaparlar? Düşmanlıkla ve ilimleri olmadığı halde Allah'a söylerler, küfrederler diyor Allah Azze ve Celle. Enam suresi 108. ayet-i kerimesinde. وَلَا تَسُبُّ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan başka ibadet edenlere söyleyin. Müşriklere, kafirlere, Yahudilere, Hristiyanlara ne yapmayın? Sövmeyin diyor Allah Azze ve Celle. Olur ki onlar da ne yaparlar? Düşmanlıkla ve ilim olmaksızın Allah'a söverler. Yani buna sebep olmayın diyor Allah Azze ve Celle. Demek ki insan yani ağzından çıkana ne yapacak? Her halükarda dikkat edecek. Özellikle sövmek veya bizim dilimizle küfretmek nedir? Büyük günahlardandır kardeşlerim. Yani en ufada olsa, en büyüde olsa ne yapmayacak insan özellikle diline、e, hakim olacak. Yani bu rivayetlerin verdiği bize en büyük şey budur ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bunları neyden sayıyor? Büyük günah sayıyor. Yani ne yapacaksınız? Her şeyde olduğu gibi ya hayır konuşacak ya da susacaksınız. ve başkasının sizin sövmeyeceksiniz ki küfür etmeyeceksiniz ki başkası da size ne yapmasın sövmesin başkasının sizin anne ve babanızı sövmenize sövmesine sebep olmayın diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah Azze ve Celle Hakka Hakbilip Hakka tabi olan bahtılı da bahtil bilip bahtıldan sakinan kullarından eylesin Allahım seni sevmeyi seni sevenleri sevmeyi senin すいません。